Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, nerelerdesin? Vallahi evet, bu sefer bir yerlerde değilim, evimdeyim İzmir'de. Evet, evet hayır İzmir değil Ankara. Ankara. Hı -hı. Evet. Benim Sık Türkiye'deki merkezim orası da şu an için. Evet Türkiye'nin de merkezi orası zaten. Evet ya, o yüzden ben de yani <gülüyor> bu sebeple orayı buldum. Evet peki i̇şte bugün. Ankara'nın çok sebebi olmaz yani yaşamak için. <gülüyor> yani memnuniyet ifadesi mi? Ben ne vallahi fikirlerimin değişmesini heyecanla bekliyorum bir gün ama yani Ankara çok güzel bir şehir olmayabilir ne diyeyim yani heyecan verici. Şimdi Ankaralılar bana kızabilirler. Ne yapayım yani? Belki bir şeyden olabilir sorunu bilmiyorum yani bir şey var, yeşil alan sorunu vesaire. Bir Şehrin yaşanacak alanlarının, mekanların ortak mekanları gibi. Ya yakında ama İstanbul'da da aynı sorun ee, çok ciddi bir şekilde olacak o yüzden. Ee... Yani İstanbul ruhu olan bir kent, büyük veya küçük ee, olması da fark etmiyor. Mesela geçenlerde işte Giresun'a gittim ve çok etkilendim, çok sevdim. Orası ruhu olan bir kent, çok ufak bir kent olmasına rağmen çok güzel. Her şeyden önce Giresun. Giresun, hımm çok çok güzel. Ee, o, ve yani Mahir, anlat. Geç... <gülüyor> Mahir anlat. Giresun mu? Hmm. Giresun güzel? güzel yer evet. evet Neden? O... E o güzel. da oraları biliyor galiba. Hmm. Ay, yani yani ya Mahir o taraftan evet değil mi? E %50 evet %50. Trabzon. %50. <gülüyor> %50 Trabzon. Şimdi ama arada büyük şeyler var yani Rize, mesela, mesela Trabzon Giresun herkes birbirini çok ayırıyor. Eee hani o taraftan bir Giresun Trabzon giriyoruz. yakındır ya genelde. Ya, geçen gün çünkü Rize'li bir arkadaşımın Trabzon A evet Rize Trabzon Olarak... arasında şey var. Giresun bunlara girmiyor değil mi? Yok. Giresun Ordu arasında belki olabilir öyle bir şey. Olabilir, Bilmiyorum. olabilir. Evet. Giresun çok çok güzel ve aslında bugün biraz işte geçmişli hatırlama falan o konulardan konuşmak istiyordum. Neden evet. şimdi? Seçim arifesinde durduk yerde niye? Evet neden? Ülkemiz oy vermeye giderken. de şimdi il özel idaresinin bir tane dergisi vardı. İl özel idareleri biliyorsunuz bu bizim yerelleşme siyasetin yerelleşmesi projesinde önemli rol oynayacak aslında birimler. Oynama haksa olan birimler. Çünkü e, şu veya bu şekilde işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi fikirlerle işte e, onlara işte e, daha yetkiler veriliyor. Daha önemli hale geliyorlar vesaire. Ama sadece onlar da değil işte başka şeyler de var. Tabii aktörler. Ama ne oluyor aslında bu e, şu an devletin kafasındaki yerel yönetimlerin hani güçlendirilmesi projesi gerçekten bir özelliği veya vesaire gerçekten bir güç e, dengesinin oluşturulması yerelle merkez arasında o noktaya gitmemesi için e, çok daha böyle merkezin gene de her ne olursa olsun e, son ses hakkını koruduğu hatta bütün ipleri elinde bulundurduğu bir sisteme doğru evriliyor bence. E, ama bir yandan da Ankara'nın artık bu yükü kaldırmadığı da görülüyor. ...Ankara'dan her şeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye çok dinamik bir ülke, çok büyük bir ülke. Nüfusu vesaire her bakımdan. Ee, bunu Ankara'daki bürokratlar da şikayet ediyor, yereldekiler de şikayet ediyor. Herkes bir şikayet içinde ama işte çözüme de tam gidilemiyor. Benim anladığım kadarıyla çözüm işte daha merkeziyetin e, gene de korunmasıyla yerelleşme şeklinde gibi. Evet Böyle yani an Ankara'da herhalde en zor kabul edilecek bunca yıllık başkentte kelimeler, kavramlardan biri de ademi merkeziyet olsa gerek. Yani yerinden yönetime ciddi bir direniş olmalıdır herhalde. Ankara. E, hani... şeyde de yani zaten e, başkanlık e, sisteminin tartışıldığı bir ortamda hangi yerinden e, yönetimden falan bahsediyoruz? Tam tersi yönelik. Işte aynen, öyle, var aynen. Mahir, aynen öyle. Ee, Ankara'da aslında e, e, biz zaten idarenin içinde yer alan insanlar bunu çok sevinerek karşılayacaklarına eminim. Çünkü kendileri birçok kişinin bunu ifade ettiğini duyduğum Ankara'da olduğum son bir yıl boyunca ondan sonra onun dışında ya bu konuda herkesin çok ciddi bir derdi var. Bakanlıklardan tutun bakanlıkların diğer kurumlara devlet kurumlarına vesaire müthiş bir de, ya bu, bu iş böyle yürümüyor hisse hakim ama kimse de dediğim gibi ciddi böyle bir büyük adım atmıyor. Seçimlerden sonra atılır atılmaz onu bilemiyorum tabii de benim hani şimdi bu il Özel idaresinin dergisinde gördüğüm bir aslında zihniyet yapısı beni daha çok ilgilendiren. Hı hı. Bir paket, bir açılım, yerel yönetim açılımı yapılır, nasıl olur vesaire her şey olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Evet. <gülüyor> yani Türkler'in hali bu, klasik. Şimdi bu Giresun Üniversitesi'nden üç araştırmacı bölgenin nüfus kayıtlarını, nüfus destellerlerini... E, almışlar. Yani bu Osmanlı dönemindeki 1831-1845 yılları arasındaki nüfus süperlerine bunlar 6000 sayfalık e, bir külliyat oluşturuyorlar. E, ve Giresun'un kayıtları bunlar. Şimdi bunu e, bir çalışma olarak, gene 6 ciltlik e, bir çalışma olarak bir şey yapmışlar. E, yayını hazırlamışlar. Ve şimdi bu il Özel idaresi bu yayını nasıl tanıtıyor? Yani araştırmacıların kendilerinin Nasıl bir fikirle, nasıl bir bakış açısıyla yaptıklarını bilmiyorum. Ama yansıtılış şekli şöyle. Hristiyan unsurların, bu çalışma yani, Hristiyan unsurların Giresun'da nerelerden getirildikleri ve hangi köylere yerleştirildiklerini ortaya çıkarmış. Ve böylece Pontus'cu propaganda'ya en güçlü cevabı vermiştir. Şimdi... <gülüyor> öyle bir cümlede ne tarafından tutalım. Bir kere o dönemde e, ben hani e, tarihçi hocam çok sevdiğim Selim de bu küçük bölüm üstüne yazıştık ve o da şeyi söylüyor. Yani o bölgede o dönemde bir nüfus hareketi falan yok. Yok böyle bir şey. O tarihe denk gelen Ondan sonra şu propaganda dediği şeyler sonraki dönemlerin hadisesi. Daha milliyetçiliğin baskın çıktığı 19. yüzyıl sonu döneminde vesaire ortaya şey yapılan atılan İddialar ve hala kuru kurtaramadığımız şeyler tabii. E şimdi yani böyle bir tarihçiler böyle bir çalışma yapmışlar kendileri de daha milliyetçi eksende olabilir olmayabilir ama her yani nasılsa Osmanlı ile ilgili de o kadar çok çalışma yapılmasına imkan şey gerek var ki arşivlerde falan o kadar imkan var ki yani yeni araştırma sunmak için çok bakir hala bir dolu alan. E böyle bir şey yapılmış madem bu şekilde yansıtılması, yani buna hizmet edildiğinin düşünülmesi nasıl bir şey oluyor? Konfüçyup propagandalar, ondan sonra şeyler, e, Hristiyan unsurlar vesaire konuşma, bu kitap tarzı bir kere her şeyden önce. Yani Türkiye'nin aslında yakasını kurtarması gereken o ruh halini çok iyi anlatıyor. Şimdi bu 2007 döneminde mesela. ...yapılan ulusal bir propagandadan ne farkı var? Ee, daha kötü hatta. Yani. <gülüyor> daha, daha, daha daha kötü... ...çünkü bir kumandayla bir... E, ...ideoloji pompalanmasıyla da olmuyor. Doğal evet. bir refleks, tamamen evet. doğal. E, hadi verili veren diyelim. Öyle bir şey, tepki. Maalesef işte bundan yaka kurtarmak... ...çok uzun yıllar alacak bir durum. Şimdi bu daha önce de çok bahsettik... ...bu roman açılımı... Vesaire. O konularda da mesela e, merkez iyi bir şey yapmaya çalıştığı zaman da e, gene işte, e, merkezin atadığı bürokratların direnişleri vardı. Mesela romanların varlığını kabul etmemek, öyle bir grup yok diye cevap vermek kendilerine gelen genelgelere. Yani özellikle roman lafının geçtiği genelgelere karşı bir mesela tepki oluşturmak gibi şeyler vardı bir yandan e, merkez e, eskaza bir e, demokratik böyle insan haklarını yönelik bir zihin yapısıyla bir şey yapmaya kalktığında da buna ciddi bir mesela muhalefet olabiliyor ve insanlar bunun hiçbir kumanda düğmesine basılmadan kendi içlerinden gelerek yapabiliyorlar. Bu da düşündürücü tabii. Bu e, bundan yola çıkarak işte bu seçimlerde mesela işte e, hep bir demokratikleşme sürecinin başlamasını bekliyoruz. Yeni bir işte, yeni seçimler vesaire, yeni bir dönem gibi. Bunun çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun sebebi de pek böyle bir çizgi sergilenmedi son dönemde ve böyle bir yaklaşım belli ki kaygı yok. Türkiye'nin refah içinde olması, bu refah ve sakin yaşamak için beraberce diyelim, minimum Standartların tutulması için bir takım şeyler yapılabilir ama insan hakları adına ve e, ha, hakikaten bir özelleştirici getirip değişmek ve gerçekten demokratikleşmek e, için pek e, gayret sarf edileceğine ben artık inanamıyorum. Özellikle böyle bir çoğunluk iktidarına dilirken. Son bu mesela Kanun Hükmünde Kararname ile e, hemen şey çıkması işte bu bakanlıkların yapılarının değişmesi vesaire. Bu da bunu gösteriyor. Çünkü hiçbir şekilde kimseye danışılmıyor. Sizin fikri alınmıyor. bunu bunu gazetelerden öğreni veriyoruz. işte medyadan duyuyoruz. Şöyle şu bakanlık kuruldu. Şimdi sevinelim mi yani? Hani ne neye sevinelim? Ben onu da bilmiyorum. Hani iyi bir şey varsa şimdi. Evet bu bütün yani Enerjiyle ilgili projelerde de çevreye ilişkin bütün konuları da içerecek bir şekilde bir dizi. Kararın tamamen bir kanun hükmünde kararname de değil evet. tepeden bir... Çevre ve şehircilik hem... mi oldu şimdi? Evet, çevre, çevre ve Orman ve Şehircilik Bakanlığı değil mi? Evet. E, bunu Doğu Ergil geçtiğimiz gün e, televizyonda şey diye savunuyordu. E, bu ne kadar işte çevreci bir yaklaşım aslında... Çünkü işte şehirleşme e, gerçeğimiz, hayatımızın gerçeği ve e, bu şekilde birleştirerek bunları aslında o şeyi şehirleşmeyi dizginlemeye ve e, çevreyle uyumlu hale getirmeye. Yani şimdiye kadar e, gelişme odaklı politikalarımız vardı. Fakat bundan sonra e, hem gelişip hem çevreyi korumayı nasıl başarabiliriz diye iki bu birleştirmek gibi. Görecelilik de böyle bir şey olsa <gülüyor> gerek. Çünkü hani evet. çevre bakanından e, yollarımız kaymak gibi oldu. Afyon kaymağı gibi şeklinde. Açıklamalar geldikten sonra bunu böyle algıladığını ben pek sanmıyorum. E, ya bence e, daha dürüst oluyor. Daha dürüst oluyor. Her şey e, artık eteklerdeki taşlar ortaya bökülsün bence. E, biz de böylece sürekli bir e, hayal dünyasında yaşamaktan kurtulalım. Bu böyle. Yani biz hep bir, iyi niyetli bir hassas bakış bekliyoruz çevreye veyahut da insan haklarına veyahut da benzeri konularda yok böyle bir şey ve bunun olmadığını da açıkça ortaya konması güzel bir şey bence ee, o zaman ama işte e, bu pek öyle olmuyor olmadığı bu şekilde ortaya konmuyor çevre tutuluyor gene orada bir şekilde göz boyamak için yanına şehircilik falan geliyor çevreyi çıkartalım Çevreye bir çıkartalım. İnşallah gelecek benim, o da ama nasıl işte <gülüyor> aile ve sosyal işler bakanlığı işte kadın <gülüyor> evet, bakanlığı aile verir. ve kadın yerine aile ve sosyal işler oldu değil mi? Onun için eritildi. Çevreyi de eritelim. Ne olur. Tamam. Şehircilik... Proje olarak getirelim bence. Bayındırlık <gülüyor> ve şehircilik bakanlığı. <gülüyor> Mesela. Evet kesinlikle. Ya e, kendi, gerçekten halkta böyle bir hassasiyet oluyor olmasa herhalde o çevre kısmında kalmazdı. Ama insanları artık bu kadar kolay e, kandıramıyorsunuz herhalde yani öyle diyeyim ee, insanlar daha bir sahipleniyorlar çevirilerini. Kesinlikle e be e, yani ben eee nazane kanaatimi de buradan e, söyleyeyim evet, bir, bir kere daha. De. Yani epey bir şey olacaktır yani. E, büyük bir e, çatışma seçimlerden sonra. Beklenmedik bir sert tepkiyle çeşitli yerlerden karşı, karşılık göreceğini düşünüyorum ben. Bu Büyük Anadolu Yürüyüşü mesela evet. geri çekildi tabii polis sokmayınca kanunsuz bir şekilde onları ama yani oralara tekrar böyle binlerce, yüzlerce şirkete yaptıracakları binlerce hidroelektrik santrali ...kabul edecek... ...gibi görmedim ben... ...hiç görüştüğümüz... ...seyrettiğimiz filmlerdeki konuşan yerliler... ...mesela işte o Doğu Karadeniz'deki... ...kadınları nasıl konuştuğunu görürseniz... ...yaşlı 70 80'in üzerindeki... ...kadınların... ...doğrusu çok bu kadar kolay... ...bir merkezi şeyle halledebileceğini... ...zannetmiyorum... ...tepeden evet. bakışta... ...ama sert olacak yani... Evet, e, bu zaten çevremizi saran aslında bu e, dalga, demokratikleşme dalgası tamamdan genişlemişti. Suriye'nin kapısında da artık dayanan. Evet. E, Türkiye'de de tezahür olmamasının imkanı yok. Şimdi e, bir yandan refah toplumu oldukça elindekilerle yetinme e, ve hani bu düzen bozulmasın. ...kaygısı da artıyor bir yandan o tarafı var işin. Öte yandan insanlar e, bu böyle gitmez yani benim hayatım böyle olmamalı gibi... ...birazcık daha kafalarını kaldırıp daha e, ciddi tepkiler ortaya koyabildikleri... ...dediğim gibi işte çevrelerini, ortamlarını, hayatlarını, haklarını sahiplendikçe bir sürece giriyorlar. Türkiye'deki sorun e, örgütlülük sorunu belki her alanda... Ee, o örgütlülük Hı. eğer sağlanabilirse gelişebilirse ki gerçek bir gelişme olacak. Şimdi kadar biraz Avrupa Birliği desteğiyle vesaire özellikle sivil toplumda e, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama insanların tabandan gelen bir bir isteğim var ve o örgütlülük arttıkça aslında Türkiye o çalkantısını o açıdan yaşayacak belki de gerçek ye gitme yolunda bir e, hani zor dönem geçecek diyelim. Ee, ama hı hı. ama e, ya şimdiye kadar mesela demokratikleşme ile ilgili en büyük e, göstergelerden biri olarak i̇şte bu Ergenekon vesaire bu dava e, süreci de gösteriyordu ki yerler buna hala çok inanıyorum e, buna karşılık e, mesela komşumuz <gülüyor> diyeyim artık milliyetçi, milliyetçi söylem bir geliyor komşumuz falan böyle nasıl diye Neyse, ağzımız o kadar alışıyor ki bazı yerlere, bazı kelimelerin kullanımı. Dilimizi de hangisi? geri alacağız, sizin merak etme. Neyi neyi? <gülüyor> Dilimizi. Diliniz hangisi oluyor? Bizden, bizden kelimeleri, bizden çalınan kelimeleri. Bil, bizden çalınan kelimeler. Şimdi o dil konusunda çok karışıyor, Ayrıca Arzede evet. dilinde de. de. E, şimdi mesela Bulgaristan'da da ciddi bir arınma, temizlenme süreci yaşanmaya çalışılıyor. E, i̇şte onlarca da, da mesela komünist geçmiş. Yani tam ben buna işte dediğim gibi daha önce komünizmle pek bağdaştırmıyorum. Totaliter rejim döneminin e, o dönemde görev alanların mesela belirlenmesi belirlenmesi derken e, işaretlenmesi adeta ve onların e, devletten tavsiye edilmesi gibi bir e, çalışma son dönemde e, hız kazandı. Çünkü 2007 döneminde aslında bunlarda da mesela yani Bulgaristan'da da ciddi bir yaşanıyordu o dönemde mesela arşivlerin açılıp kimliğini ne yaptığını ortaya konmasıyla ilgili mesela o dönemde bir şeyler yapılmak istendi fakat siyasi çalkantılar buna izin vermedi sonra ne oldu şimdi şeyin Bulgaristan'ın yüreşçi bodyguard karışımı bir başbakanı var bir Kasımpaşa modeli var Bulgarların ...ve e, orada işte... E, bo, ...Boris... E, bo, ...kendisinin adı... ...ve hakikaten şey bir adam... E, ...çok... Maço. ...sağlam bir... <gülüyor> ...sağlam görüntü olarak ama kendisinin... ...hani şimdiye kadar bir... E, ...yolsuzluk vesaire bir şey çıkmadı da... E, ...ortaya biraz ilginç bir tip yani... ...ben yaptım oldu o da birazcık öyle... E, bo, ...Boyko... Bo, bo, bo, ...Borisov pardon... ...işini karıştırdım... E, onun mesela bu komünist dönemde işte rol alanların devletten temizlenmesine yönelik çalışmaları var. Fakat bu çok da demokratikleşme adına yapılan bir çalışma aslında gösterilen bir çaba değil. Bu tamamen aslında iktidarı tamamen ele geçirmek için, iktidarıdaki o gücünü pekiştirebilmek için yapılan bir şey. Fakat Bulgaristan'ın anlamda tabii önünü açıyor. Çünkü geçmişle belli bir noktada hesaplaşmak, izleşmek lazım. E, Madalyonun iki yüzü işte. Şimdi mesela Bulgaristan'da e, ortaya çıktı ki bir komisyon oluşturuldu mesela. İşte bu e, devlet görev alanlar şu an eskiden ne yapıyordu, ne ediyordu, hangi görevlerde bulundular e, o totaliter dönemde diye. Ve ortaya çıktı ki mesela diplomatların çoğu Bulgaristan'ın, bu, üst düzey diplomatlarının çoğu eskiden gizli polisle 1989 öncesi işbirliği yapmış son derece kirli işlere bulaşmış insanlar. Bu nedenle de şimdi en üst düzey diplomatların geri çağrılması durumu var orada da. Bu işte dediğim gibi yani bir yandan baktığınızda Bulgaristan geçmiş iletiştirileşiyor. Daha açık bir toplum haline geliyor. Eskiden yapılanlar cezasız kalmıyor ve politikanın da önü açılıyor. Öte yandan bunlar ama insan demokrasi demokrasiyle daha Bulgaristan bu açılardan müreffeh bir yer olsun diye de yapılmıyor. Evet. Şimdi bunu nasıl alırsınız gibi bir soru işareti. Türkiye'de de önünde birazcık bu var. Birazcık daha belki çıtalar yükseltilmeli beklentiler işte çevrecilerin beklentileri tamam çevreye yönelik var. Onun dışında işte kadın örgütlerinin kadın haklarına karşı işte böyle bir bakanlığının kurulmasına mesela son derece muhafazakar bir yaklaşım içeren aile ve sosyal politikalar gibi. Ondan sonra yani keza bütün bu yaptım olduğu yaklaşımının kendisi baştan aşağı sorunlu. Tüm bunlara karşı hep beraber bir örgütlü belki bir tepki veriyor olmak gerekiyor. Yani bu bir AK Parti eleştirisi de değil. Bu aslında kendimize yönelik, Türkiye'nin kendi geçmişine yönelik ve e, şu anına yönelik bir öz eleştiri. Siyasi kültürümüz neden böyle gibi. Evet işte şimdi çok tabii pek medyanın... Gözünden kaçan ama oldukça önemli bazı gelişmeleri de takip etmeye çalışıyoruz işte karınca kararınca bizce özellikle İspanya'da mesela evet. tamamen yatay bir şekilde örgütlenerek ve bütün demokrasinin sorunlarını tartışarak mahalle bazında örgütlenmelerle çözmeye doğru yönelik gelişmeler var. Atina'da da mesela büyük bir gene protesto gösterisi var 50-60 yaşın üzerindeki kadınla erkekli insanların gayet medeni bir şekilde yani pasif bir şekilde çıkıyor. Türkiye'nin önündeki işte altın fırsat aslında yeni anayasa süreci. Burada bu süreci eğer e, öyle bir kurgulanabilirse ki daha önce de konuştuğumuz gibi ya bu tabana e, nüfuz eden şekilde e, onu gerçekten tabanın görüşlerini alan şekilde bir şeyler yapılmaya çalışılırsa e, o zaman hakikaten bir dönüşümün kapısı açılır. Çünkü e, şu noktada işte anayasal çoğunluk zaten e, AKP'nin derdi onu elde edebilmek. Onun için e, iyice son dönemde bu tarz, ya, e, bu istemin, e, dozunun arttırılması söz konusu. E, e, böyle bir durum olduğu takdirde elimizde nasıl bir anayasa olacak? Yani AK Parti'den de dünyanın en kendi kendine demokrat yapısı olmasını bekleyemeyiz. Birazcık da bu e, kutupların birbirini dengelemesinden vesaire kaynaklanıyor. Sonra işte de ekonomisin mesela eleştirilmesi niye böyle bir çağrı yapıyor vesaire i̇şte AKP'ye de destek bir köstek oluyor gibi bir durum ortaya çıkıyor Şimdi bir de, de, de, de ekonomist de şey oldu bir siyonist topadan da aracı haline geldi ya, ekonomist bence muhafazakar bir dergidir ben <gülüyor> ekonomist de okumayı severim ama en, en tek bilgi kaynağım olamaz yani bu açıdan ben eleştiririm ekonomist'i de Evet ama yani, ama, yani muhalif hale düşmesi bir komedi herhalde. Evet, ama <gülüyor> yani siyasi iradeyi değiştirecek olan aslında gene tamamen e, kitlelerdir ve e, yani, ben de katılıyorum bu anayasa meselesi hayatı önem taşıyor. Ama mutlaka yayılacaktır yani Mısır'da, Tunus'ta, Mısır'da, Suriye'de ve diğer ülkelerde de özellikle Avrupa ülkelerinde de çok çok yankıları görülen şeyler. Mesela benim dikkatimden e, kaçmayı veren bir şey vardı. Mısır'da bir e, küçük bir e, haberdi. Anadolu Ajansı kaynaklı yeni 10 bin semt sakini bir baz istasyonunun kaldırılmasını sağlamış. ...tren seferlerini de aksatmışlar 7 saat boyunca. Şimdi bu Mısır'da ve başka ülkelerde kolay kolay yakın zaman öncesinde duyacağımız bir haber değildi. 10 bin mahalleli çıkıyor ve bir baz istasyonunun kendi e, sağlıklarına çocuklarının falan e, zarar vereceğini düşünerek yapıyor. Ve birdenbire... <gülüyor> ...elde ediyorlar hakkı. Meselenin bur buradan geç Çok basit düşünüyorum ben galiba. Nerede? Aslında de çok benzer bir hikayeyi... ...tabii çok daha küçük çaplı olarak... E, ...Elazığ için duymuş, duymuştum ben. O de bazı istatminin kurulundu. Kürt gençler bu sefer... E, ...taşlıyorlar, ediyorlar, yıkıyorlar... ...yeni konuyor tekrar yıkıyorlar. Polise ciddi çatışmalar oluyor. Ve hiçbir ara buluculuk da kabul etmiyorlar. Mesela... İHAD'in, İnsan Hakları Derneği'nin yapmaya çalıştığı ara kabul etmiyorlar. Ee, o derecede artık polisle öyle bir e, emniyet işleriyle aralarında öyle bir çatışma hali geliyor ki sonunda neyse e, bir şekilde o baz istasyonu zaten yani yapı, yapıla yıkıla e, vazgeçiyor artık otorite diye <gülüyor> uğraşmaktan. Yeter diyor ve e, son, sonuçta e, Türk gençlerin istediği olmuş oluyor. Evet. Her, her, her siyasi görüşten çok gençler bu arada yani tek sadece işte Begeteli vesaire değil veya da başka değil yani hepsi bir arada örgütlenerek ortak olarak işte böyle bir şey yapıyorlar. Ama bir yandan da onların da artık bazı istasyonu değil derdi e, tamamen baş kaldırmak. Evet. O söylediye şey anlalı benim dedi, benim e, istediğimin dışında yani benim fikrimi sormadan bir şey yapamazsın. ...ben bunu istemiyorum bu mahallede... ...ve sen bunu burada tutamaz. Demokrasi Hayır. hareketi işte evet. yani. Ee, bir sürü ...evet aynen öyle. İşte ama bunun... E, ...böyle şiddetle... ...olmaması lazım Türkiye'de. Keşke olmasa. Keşke bu çok daha yapıcı... ...şekillerde ortaya konsa ama... ...öyle bir inatlaşma söz konusu ki... ...devlet tarafından... ...ve devletin e, içine kim girerse... ...o da bir şekilde bu düzenin... ...parçası haline geliyor... Ee, bunun şeyde de görebiliyorum. Mesela e, bu en son e, Suriye ile ilgili dış dünyaya yapılan, dış dünyaya profil olan bazı sözcüler oluyor. Bu işte ortadoğu ülkeleri buna özellikle önem veriyorlar. Mesela İsrail'in e, son derece güzel İngilizce konuşan bir takım sözcüleri oluyor her zaman. E, dış basınla konuşuyor olmak için diyelim. Aynı şekilde Suriye ile de ilgili böyle bir durum vardı e, son derece mükemmel İngilizce konuşan bir çok o, presentable bir kadın diyelim e, Rim Hadad e, bu işte Enformasyon bakanlığı <gülüyor> sözcüsü mesela geçen gün televizyondaydı ve aynı İsrail muadili Mark Regev var bir tane evet, o da sözcüğü evet, Mark Regev yani nasıl her zaman dert anlatacak diye ben böyle bir hallere giriyorum televizyonda onu sayılırken ya nasıl savunacak İsrail'i? Ne yapacak? Ne bahane bulacak diye? Hiç problem çekmiyor. Ben de bu hafta Regev'le epey zaman geçirdik burada bu mikro <gülüyor> Markregev değil mi? Mark yani hayatta yapmak istemiyormuş. Rinhardda da e, onun işte Sur Suriyeli muadili olarak nasıl bir şirret ve neşetilde Suriye'yi savunuyordu mesela geçen gün. İşte siz BBC'ye mesela işte konuşurken, yani nasıl e, olup da? Göz göre göre ayağın beyan bir takım şiddet eylemlerini savunabiliyorlar. Ben hala dediğim gibi kendi kendime inanamıyorum. İşte devlet söylemi böyle bir şey. Karşınızdaki son derece işte normal şartlarda oturup beraber konuşabileceğiniz biri gibi gözükse de o devlet ideolojisinin sahiplenmesi yani dış görüntü önemli değil. Anlatabildim evet. mi? Şey, o devlet ideolojisi öyle bir kana giriyor ki Birden insanlar Zivan'dan çıkıyor. Yani niye bir devleti bu kadar savunursunuz? İnsani bir şey orada o kadar dram yaşanırken veyahut da o kadar insanlar acı çekerken bunu nasıl yaparsınız? Yani akşam nasıl rahat uyursunuz ondan sonra? Ben kesinlikle çözemiyorum. Böyle bir sorun yok. Evet, galiba sürenin de sonuna geldik. Evet. Bu bakalım işte artık 3 gün kaldı bu son programdan sonra seçim Sonuçlarını evet. konuşuyor olacağız herhalde ve yeni bir dönem olup olmayacağını, bütün değişiklikleri birlikte gözden geçirmeye çalışacağız. Her şeyi değişip son derece aynı kalacak herhalde. Evet. Başlangıç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de ben de bu seçimlerde ilk kez oy kullandım. Bunu da belirteyim. Hmm. Ama söylemeyeceğim. <gülüyor> hani bir dış Türk olarak gümrük kapısında kullandım. Güzel. Oyunda. Heyecanlı oldu mu? Yani şimdi, <gülüyor> ne yalan söyleyeyim çok hevesli ve heyecanlı olmaz. Birazcık bu deneyimi yaşamayanın kendisi heyecanlıyordu. Biraz panik oldum. Çünkü nereye ne yapacağımı bilemedim falan filan. Elim ayağım dolaştı. Ama bunu da yaptım sonuçta. Tamam sormuyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Tamam, Görüşmek, oldu. Üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.